İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Antlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağol, ağol, ağol. Ağol, ağol, ağol. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Sönmez, Ömer Madra.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 Evet bugün bir telefon bağlantımızla başlıyoruz programa. Ee, yok Oluş İsyanı'ndan Elif Ünal şu anda telefon attığımızda. Günaydın Elif. Günaydın. Merhaba herkese. Merhabalar. Merhaba Elif. Ee, bu hem geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiğimiz etkinlikten bahsedelim dedik. Ee, bir de aynı zamanda sıfır gelecek da yavaş yavaş duyurularına başlamak gibi bir durum söz konusu olacak galiba yakın bir zaman içerisinde. İlk neler olup bittiğini de. Elimizdeki o bilgi kırıntılarıyla beraber dinleyicilerimizle paylaşalım dedik. Tamamdır. Biz geçtiğimiz cuma günü Fransız konsolosunun önünde bir eylem yapmıştık. Sonu gözaltıyla biten. Şöyle bir şey onun hikayesini anlatmam gerekiyor gerekiyordu öncesinde. Evet. Daha önceki cuma günü Fransızlar bir eylem yapıyor oradaki eksikşenleri. Böyle yanı ekibi ve işte bir tane yollukta patıyorlar. İklim için okul grevi yapan öğrenciler de var aralarında. Lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri. Ondan sonra polisin çok orantısız bir şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar ve polis hani o görüntüler gerçekten inanılmaz derecede kötü ve polis 20 metre öteden bir bergazık üstlerine işte gözünü çıkarıp gözünün içine bir bergazıköre ve yerde sürükleyerek götürüyor gibi bir görüntü var. Evet. Ondan sonra da Extinction Rebellion hani bütün ulusal uluslararası Ekip bir araya geliyor ve diyor ki, e, o zaman biz de Fransız konsolosluğunda Fransa'yı protesto edelim. Es zamanlı olarak cuma günü. Biz de bu çağrı üzerine dedik ki evet hani Türkiye olarak biz de hani bir tepki gösterelim ve eee şanssızlığımız o ki Fransız konsolosluğu İstiklal Caddesi'nde Orada bir protesto gerçekleştirdi. Göle kısıtüren bir protesto. İstiklal Caddesi üzerinde olmasının şanssızlıkla nasıl bir bağlantısı olduğunu da dinleyicilerimize söyleyebilir misiniz acaba? <gülüyor> Tabii. E, şöyle ki yani yaklaşık Gezi'den beri aslında bir İstiklal Caddesi'nin ve Taksim Meydanı'nın aşırı bir koruma politikası var ve oradaki eylemlere hani sesinizi çıkardığınız anda gözaltıyla sonuçlanabiliyor. Hani o yüzden böyle bir tehlikesi var. Hani onu bilerek kitti aslında çünkü yapacak bir şey yok direkt istekler caddeden girişinde bir konsol ama bir yandan da dediğim gibi hani bunu zaten biliyorduk ona göre zaten hani düşünmüştük yaklaşık hani bir dakika önce sürebilir büyük ihtimal eylem. bir dakika sürdükten sonra da büyük ihtimal polis gelecek ve biz hani o şekilde sonlandırmak zorunda kalacağız hani diye düşünmüştük öyle, ee, öyle de, oldu. de evet <gülüyor> öyle de oldu aslında planladığımız gibi gitti. Yani yaklaşık işte bir dakikalık bir eylem yaptık oraya böyle kendimiz şirin işte ipleri astığımız yazıları astık işte Fransızca sloganların oldu üstünde İngilizce sloganların oldu ondan sonra bir iki slogan sonrasında polis geldi ve işte dağılabilir misiniz gibi bir şey yaptım. Bu arada bir de şey yani bir yandan da uzun sürdü beklediğimizden o da biraz şansımıza mı diyeyim ee, polis o sırada işte zaten Fransız konsolosluğunda polis bekliyor normalde her zaman hı hı. Ee, bir ihtiyaç malasına çıktım diyor yani, ve o yüzden biz bir iki dakikalık hani eylem yapma şansı bulmuş olduk bu şey e, denk gelme sayesinde. Gayet barışçılık eylem olarak da aynı şekilde dile getirdik evet. bunu da. Evet ve çok güzeldi aslında çok güzel bir iletişim kurduk orada polisle. Hani onlara karşı da onların da bize karşı davranışı çok iyiydi. Ee, böyle yani uzun süren bir diyalog hani, hani şey tutanak tutmaları gerektiğini söylediler. Hakkımızda hiçbir işlem yapılmadı hani bir para cezası ya da bir şeyle sonuçlanmadı. Ama e, yani karakolda da baya iklim krizini konuştuk bence güzel bir deneyimdi yani bizim için de. <gülüyor> Evet, sonuçta şiddetsiz doğrudan eylem denilen şey de aynı zamanda bunu gerektiriyor. Bütün e, taraflarla aynı şekilde diyalog içerisine girmek ve bunu olabildiğince sürdürebilmek polis de, güvenlik güçleri de dahil, resmi yetkililer de dahil. Hı hı. Exinction de evet aynen o şekilde bir politika izliyor. Türkiye olarak biz de hani buna özen gösteriyoruz. Hani e, polis geldiğinde gerçekten iki tarafı da anlayacak şiddetsiz bir iletişim dili kurarak hani... İletişim kurmak ve gerçekten de karşılığını aldığımızı düşünüyorum ben. Evet. evet. Cuma günü. Biraz da sıfır gelecek kampanyasını konuşabilir miyiz? Sıfır gelecekten önce ufak bir şey olacak. daha söyleyeceğim. Bir de Fransa'dan bu yapılan desteğe karşı ah. bir destek eylemi gerçekleşmişti. Ondan da biraz bahsedebilir misin acaba? Ah Doğru umutmuştum ben onu. şey. E, Fransızlar da hani bizim gözaltına alındığımızı duyunca onları destek eyleminde hemen toparlanıyorlar ve Türk e, elçiliğine gidiyorlar ve Türk elçiliğinin önünde bir tane eylem yapıyorlar ve hani bayağı da kalabalık bir sayı hemen toparlanmışlar. Ee, orada da hatta bizde biraz dalga e, konusu da oldu. Hani dedik oradan müdahale olursa sonsuz bir eylem döngüsüne gireceğiz herhalde kendi aramızda. Biz tekrar çıkmamız gerekecek diye. Ama tabii ki neyse ki öyle bir şey olmadı onlardan da. Çok tatlı bir davranıştı yani hani. Bu da zaten hani Extinction Bell'ın nasıl böyle uluslararası korununa ve denişme içinde bir hareket olduğunu gösteriyor. Bayağı sevindik açıkçası. Evet. <gülüyor> Karşılıklı olarak böyle verilmiş olan mesajlarla beraber her iki evet. tarafta barışçıl bir şekilde kendi eylemlerini gerçekleştirmiş oldu. Evet sıfır gelecek diyorduk. Buyurun efendim. Çok güzelmiş biraz önce anlattığınız örnek. Ee, i̇nsana umut veriyor. <gülüyor> Dünyanın çeşitli yerlerinden insanların bir araya gelip birbirine sahip çıkması çok güzel ve aynı evet. amaçta oldukça da hareket etmesi çok iyi bir şey ee, hı hı. aynı amaç demişken Elif sıfır gelecek e, kampanyası dün e, elime bir metin ulaştı oldukça kapsamlı ve açıklayıcı e, bilgiler var içinde e, birçok STK var bir defa altına imza atmış onlardan bazıları isimleri işte Yer Yüzü Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, 350 Ork Anti kapitalistler, hı hı. E, Parents for Future, ondan sonra Genç Yeşiller, Buğday Derneği böyle gidiyor. Bize bu öncelikle e, biraz sıfır gelecek kampanyasını anlatır mısın Elif? Tam olarak nedir, ne değildir? E, Tabi. Hedefleri, hı. amaçları nelerdir? E, hı hı. Ve biz bu kampanyayı ne zaman sokakta görmeye başlayacağız? Tamam, Tamamdır ben başlayayım ben anlatmaya. Sıfır gelecek kampanyası aslında isminden de biraz anlaşılacağı üzere e, sıfır karbon emisyonu talep eden bir hareket, yani bir e, kampanya. Yani oy, sıfır gelecek, ya, yani sıfır karbon emisyonu gelecek ya da gerçekten geleceğimiz yok mesajını vermeye çalıştığımız bir kampanya. Yaklaşık e, üç aşamadan oluşan e, bir şey planladık bunun için. Ve işte ilk başta bir sosyal medya kampanyasıyla başlıyor. Bu sosyal medya kampanyası e, nasıl bir şey? 2030'da ben hashtag ile başlatacağımız bir şey. Daha henüz başlamayan bu arada. Bir <gülüyor> araya girebilir miyim? Uh -huh. Bir parantez açıp herif. Bu kampanyaya ni niçin ihtiyaç duyulduğunu bize biraz açıklayabilir misin? Ha, tabii. Biraz mevcut durumu anlamak açısından, görmek açısından önemli olabilir dinleyicilerimiz için. Tabii iklim krizi diye bir şeyden bahsediyoruz. Hani e, şu anda yüz yüze geldiğimiz bir felaketten bahsediyoruz. Türkiye'de de çok fazla etkisinin e, görüldüğü hani artık böyle hayatımıza girdi iki gün önce Alanya'da mesela bir hortum oldu. İşte altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan. Onun dışında geçtiğimiz Haziran'ı ayı işte e, hani hep böyle raporlar yayınlanıyor. Geçtiğimiz Haziran'ı ayı Avrupa'da en sıcak zaman vesaire evet. hani de Artık böyle kaçınılmaz bir boyuttayız ve Türkiye'de de eee iklim kriziyle alakalı hani Avrupa'da bir sürü hareket çıkıyor aslında genel hükümetleri zorlamak açısından hani Türkiye'de de bir şeyler yapılmaya başlanması gerekiyor. Eee bu da işte en basit kömür kullanımını bırakmak, yerine bir enerjiye geçmek ama bunun da öyle değil tabii ki. Her türlü eee projeyi, işte kentsel kırsal projeyi işte akla, bilime, mantığa uygun bir şekilde yapmak, doğaya uygun bir şekilde yapmak gibi Hani süre gelen bir isteklerimiz var aslında, bir talep listemiz var. Hı hı. Yani bunu aslında gerçekleştirmek ve iklim krizini biraz da gündeme getirmek için yapıyoruz bunu. Bu talepler yani iklim... karşılık bulmuyor değil mi? Yani e, Hem dünyada hem Türkiye'de tam anlamıyla e, bu taleplere kulak asılmış ve e, bu yönde adım atılmış değil sanırım. Ya da bizden farklı ülkeler var mı bu konuda? Aslında sıfır karbon emisyonu şeyleri, vaatleri açıklanmaya başlıyor yavaş yavaş. Hı hı. Hani hala istenilen düzeyde değil. Hani bilimsel raporlar diyor ki işte 2025 Yılına kadar net karbon e, emisyonunu sıfırlamak gerekiyor diyor mesela. Hani birkaç ülke vardı mesela onlar bir şey iklim acil durumu ilan ederken şey sözü de verdiler hani 2070'e kadar 2050'ye kadar sıfırlayacağız diye hı hı. ama hala yeterli. En yani ilerimiz bunlar de değil mi aslında. yani 2050-2070'e sıfırlayacağım diyenler evet. en duyarlılarımız. <gülüyor> evet yani aslında bu gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerden gelen hı. cevaplar yani bunlar yani İsveç'inden, İngiltere'sinden hı hı. gelen şeyler. Ama tabii ki yeterli değil, yani daha da fazlası olması gerekiyor. Hani bir deyişle seferberlik ilan edilmesi gerekiyor aslında bu konuyla alakalı. Hı. Türkiye'de Peki. durum ne? bu konu Bu taleplerle ilgili, bu gelişmelerle ilgili biraz... Dinleyicilerimize bilgi verir misiniz? Ne durumdayız acaba? Farkında mıyız gerçekten gelecekte bizi bekleyen tehlikenin? Yani değiliz çünkü çok fazla politik yani politikacıların söylemlerinde bunu görmüyoruz hani hmm. böyle bir gerçek varken önümüzde hani git daha da artan felaketlerle yüz yüze gelecekken. Hani politikacıların bu konuda sustuğu bir zamandayız. Sürekli Türkiye'nin gündeminde başka bir şeyler var. Daha önemli olduğu söylenen. Ama aslında bence olmayan. <gülüyor> Çünkü hani yaşamdan, sudan, gıdadan daha önemli ne olabilir? Doğru. Bu açıdan bakıyorum biraz. Hı -hı. Ya da gelecekten. Hani <gülüyor> bir gelecek olmadıktan sonra politika da olmayacak mesela. hani. <gülüyor> o yüzden. <Aynen. gülüyor> Aynı soruyu ben de o zaman Yücel'e yöneltmek istiyorum. Gazetecilerin şu anda mesela çok fazla... Umur, umurunda mı bu durum yani gündemlerinde mi iklim krizi olarak nitelendirebileceğimiz e, ee, hal? Yani şöyle söyleyeyim e, bundan 3-5 yıl öncesi aynı soruyu sormuş olsaydın hayır derdim kesinlikle <gülüyor> ee, ama şimdi önemli bir e, farkındalık var medyada da bununla ilgili olmaması zaten imkansız. Yani çünkü nefes alıyoruz, yaşıyoruz, dışarıdayız, içerideyiz, yağmur bizim de üstümüze yağıyor, güneş bizim de üstümüze doğuyor ve bütün bu dengesizlikleri, bütün bu arızaları görmemek, farkına varma, varmamak hele bir gazeteci için hı hı. çok olanaklı bir şey değil. Dolayısıyla çoğu farkında, çok da farkında, çok önemseyen insanlar da var bu işi artık medyanın içinde ancak ve lakin... Ee, i̇nsanın insanla olan meselesi her zaman e, tabii ki gazete sayfalarında öncelikli yer buluyor. Hı hı. İnsanın doğayla olan meselesine henüz e, o derecede, o şiddette, o yoğunlukta gelemedik. Ama bir noktada oraya da geleceğiz zaten. Ee, kaçış yok zaten şartlar koşullar bizi oraya sürüklüyor. Peki bu fiziksel ve gözle görülür değişimlerin dışında hem gençlerin Greta Thunberg gibi Fridays for Future, School Strike for Climate gibi... Ee, hareketlerde ortaya çıkan yeni iklim hareketinin çocukları arasında yer alan yeni iklim hareketinin aynı zamanda Extinction Rebellion yok oluş isyanından tutun diğer sivil toplum kuruluşlarının da içinde bulunduğu bu e, doğrudan bu konuyla alakalı tepkilerini dile getiren eylem tarzının ve bunların haberlerinin gündeme iklim krizini getirmede yardımcı olduğunu düşünüyor musun ya da bir etkisi olduğunu? Çok çok. Yani zaten e, gazeteci eylemden yola çıkarak e, nedenleri ve sonuçları üzerine kafa yorar. Dolayısıda onun eline bir eylem verdiğinizde, onun nedenleri ve sonuçları üzerinde kesinlikle düşünüp kafa yorup e, kalem oynatıyordur, oynatacaktır da bundan sonra da çok çok büyük etkisi oluyor tabii ki. E, aynı soruyu ben Elife de sormak istiyorum. Çocukların e, bu işin içine girmesi kam oyunda ne kadar etkili oluyor Elif? Sen çok daha yakından çalışıyorsun onlarla. Ee, yani tabii ki bayağı etkisi olduğunu söyleyebilirim çünkü. Bir yandan da yani hareketlerindeki şeyi görüyorlar hani haklılığı daha da net görüyorlar. İşte çocuklar aslında bugün bu duruma gelmenizde bir payları yok ama ondan en çok etkilenecek kişi onlar ve aslında yani bu şekilde bir ses çıkması hareket çıkmasının sebebi de bu aslında ben biraz öyle görüyorum. Yani en çok etkilenecek onlar ve suçları yok ve bir şeyler yapılması gerekiyor ve Hani çoğu da zaten oy kullanarak da hani bir tercih olarak şu anda bir şey belirtemiyor. Yani oy kullanma yaşına geldiklerinde de aslında zaten çoğu şey için iş işten geçmiş olacak ve onlar da elindeki imkanlarla aslında bir şeyler yapıyorlar. Ve ama bir yandan da hani çok da fazla sorumluluk yüklendiğini düşünüyorum yani çocuklara. Bunu bir alakabilir çocuk... miyiz çok sorumluluk yüklendiğini düşünüyorum derken tam olarak o sorumluluklar nelerdir? Ya mesela işte gündeme getirmek için hani çocukları şey görüyoruz böyle. Hani çocukların eylemine gidelim. Çocuklara eylem yapmıyorum bu çocuklar ne yapacak ama hani hani herkes bir şey yapmaya başlamalı aslında. Zaten çocukları desteklediğimiz gidip hani orada yanlarında durup sadece alkışlayarak değil. Gerçekten onların hani nasıl diyeyim her cuma en azından okulu gitmiyorlar, bırakıyorlar ve bu okulla bir sürü sorun demek. İşte öğretmenleriyle bir sürü sorun sorun demek yani hani bazı okullarda bunlar yaşamıyor ve böyle bir baskıya göğüs germesi demen kastında çocukların bir yandan ve işte eğitimlerinden bir gün feda ediyorlar aslında yaptıkları şey bu hani gelecek için bir günü feda ediyorlar ve bir sorumluluk aslında bu ve o yüzden hani gidip sadece alkışlamak ya da haberini yapmanın da ötesini geçmeye gerekiyor bence hani gerçekten gidip onların istediği doğrultuda bir şeyler yapmak gerekiyor hani çıkıp Kendi eylemini yapması gerekiyor insanın ya da ulaşabildiği insanlara belediyelerle konuşması vesaire. Hani herkesin elinden bir şey gelir elbette. Ee, şu, şunu da merak ediyorum Elif Bugüne kadar büyükler e, Çok söylediler Söylemeye de devam ediyorlar ve söyleyecekler İklim de değişikliği bunun etkileri ve sonuçları üzerine Bir takım e, yetkili makamlar ve merciler dikkati sürekli çekilmeye çalışılıyor e, Falan Çocukların bu anlamda etkisi nasıl e, Yani çocukların sözü Hakikaten bizim söylediğimiz ama Ulaştıramadığımız yere ulaşıyor mu Ben yani daha doğrudan gibi. söylüyorlar bence. <gülüyor> ee, mesela işte ya Greta mesela Labubu stresinde yaptığı konuşmaya gidince ni kim söyleyebilirdi gidip de bu kadar hani ya kusura bakmayın benim suçum değil sizin suçunuz diye yüzlerine karşı Doğru. söyledi mesela yani bu gerçekten demek ki hani bir etkisi oluyor aslında Gitmelerinin Bir de Türkiye'de yakında hani bir gelişmelerden işte bir gün gazetesine işte çocuklar gitti mesela Hı. ve şey İklim protokolü imzalattılar. Bence çok güzel bir gelişmeydi. Hı hı. Hani bilmiyorum, ben gitseydim <gülüyor> belki biraz daha uğraşarak hani başarabilir miydik bunu? Ama <gülüyor> yani bir yandan daha etkili oldular diyebilirim. Ee, çok net çocukların söylemleri dilleri çok net. Evet. Ee, bir de hı hı. kuşku duyulmayacak kadar da masumlar gezegenimizin hı hı. şu anda içinde bulunduğu durumla ilgili. Dolayısıyla onların söylediği her şey herhalde bizim söylediğimizden çok daha fazla yerine ulaşan ve isabet eden sözler olarak hı hı. geliyor bana da zaten hı hı. Peki bence no... insanlar tarafından da böyle daha haklı Olarak algılıyor. Değil mi? Yani. Aynen. Yani. Peki bundan sonrası için ne olacak? Bu ıı, sıfır gelecekle ilgili nasıl bir yol haritası var önünüzde? Önümüzde, hepimizin önünde. <gülüyor> Aynen hepimizin önünde diyelim. Evet. Yani şöyle bir yol haritası var. Dedim ki böyle bir sıfır karbonhidrisinin talebiyle yola çıkıyoruz. Ama işte iklim krizini aslında gündeme getirmek istiyoruz. Ve işte günlük hayatta bunun konuşulmasını sağlamak. Yani asıl çabamız, hedefimiz zaten bu. Ve işte sıfır karbon emisyonuna geçmesini istiyoruz hükümetin. <gülüyor> bu açıdan da hani uzun soluklu bir eylem planladık aslında. Tek bir eylem yapalım bırakalım şeklinde değil. Ee, onların da hepsi aslında 20 ve 27'sinde ulusal grev e, var. Uluslararası grev var. Hı <gülüyor> hı. Bunlar da yine Friday for Future dediğimiz an yani iklim için okul görevine çocuk, çıkan çocuklardan ve işte Extinction Rebellion'dan gelen bir takvim. Hı hı. Daha önce işte çocukların küresel okul görevi ne zaman olmuştu? 15 Mart ve 24 Mayıs'ta olmuştu. Evet. Şimdi bir de 20 Eylül'de yapmayı planlıyorlar ve yine küresel bir çağrı olacak. Daha sonrasında da Greta'nın çağrısıyla oldu aslında bu bir yandan da. 27'sinde yine Cuma gününe denk geliyor ...hem çocuklar hem yetişkinler... ...herkes ortak göreve çıkacak yani... ...daha büyük bir görev... ...aslında bu sıfır geleceğin bir amacı da... ...bu göreve hazırlık ve insanları... ...o göreve doğru yönlendirmek... ...çünkü aslında çok daha ses getiren... ...bir şey olacak ve tüm dünyada eş zamanlı... ...olduğu için daha etkili olacağını düşünüyoruz... Hı hı. Ee, ...bu açıdan da... işte ...sıfır gelecek kampanyasını anlatmak gerekirse... ...işte üç aşamadan oluşan bir şey... İlk aşaması... ...bir sosyal medya kampanyası olarak başlıyor... Ve insanlar burada hani sürekli bilimsel bilgi yürüyoruz ya yani insanlara. Hemen burada bilgi. araya gireyim Elif. Dinleyicilerimiz bu kampanyayı hangi sosyal medya araçlarından ve hangi isimlerle takip edebilirler acaba? Şu an hazır mı bu altyapı? <gülüyor> Güzel soru. Ee, aslında evet şu an bir paylaşımız yok ama Sıfır Gelecek ismini kullanarak işte Twitter'da Sıfır Gelecek Instagram'da sıfır gelecek ve Facebook'ta sıfır gelecek üzerinden yani kullanabilirler ve sıfır gelecek at üzerinden de iletişime geçebilirler. Evet yani büyük bir hareketlilik geliyor bunu da şimdiden söyleyebiliriz detayları Hı -hı. da aynı şekilde önümüzdeki günlerde de paylaşırız ve insanların da doğrudan katılma, katılmak isteyen insanların doğrudan bulabilecekleri bir adres olarak da gösterebileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz sıfır gelecek Hı -hı. platformunu. Aynen, yok. Onu burada tekrar yani. duyuracağız. Elif kaldığın yerden devam et istersen 3 aşama demiştin. Birincisini söyledim evet. ben kestim. Burada sözünü. birincisinde aslında bu 22 Temmuz'da start vereceğimiz başlangıç vereceğimiz bir şey. Burada insanlar hani bilimsel bilgi sürekli yıkıyoruz, şey yapıyoruz ya. Bir yerde <gülüyor> ulaşmadığını hissediyorum da ben yani en azından kendim öyle söylediğim. Yani bir, biraz daha duyguya da hitap etmek gerekiyor. İşte bu şeyle yola çıktığımız bir kısım bu sosyal medya kampanyasına insanlar geliyor. İşte 2030 yılında kendilerini nerede gördüklerini anlatıyor. Toparlamamız ee, lazım Elif bir dakika kadar zamanımız kaldı. Heh, tamamdır. Ee, ve işte duygularını, hayallerini hani amaç şeyi göstermek hani siz bir şeyler yapmıyorsunuz ya da yapıyorsunuz ama bu insanların hayalleri var gibi ve sosyal medya kampanyasıyla başlayan, daha sonrasında 6 hafta sürekli eylemlilik ve İşte film söyleşileri, söyleşimleri, e, filmler, işte film gösterimleri, söyleşiler, paneller, forumlarla devam eden Hı. ve 6 haftası da çok yoğun olan ve her birinin ayrı bir temaya ayrıldığı ormansızlaştırma, iklim adaleti ve benzeri gibi e, bu şekilde devam eden bir 6 hafta ve sonrasında da genel grev dediğimiz 20 ve 27 arasındaki hem bir festival planlıyoruz 20'sinde. <gülüyor> Ee, çocukların eyleminden sonra hani herkesin katılabileceği açık olacak biraz barışarak tadında bir festival düzenlemeyi planlıyoruz hem de ee, işte bir araya gelmek ve işte, işte çocuklara destek olmak istiyoruz orada çıkan Sonrasında da her gün bir eylemlilik ve 27'sine doğru uzanıyor. 27'sinde de genel bir <gülüyor> Bu şekilde özetleyebilirim. Daha ayrıntılarını zaten paylaşıyoruz. Önümüzdeki daha. programlarda da konuşuruz zaten. Hı -hı. Konuşacak çok şey var konuyla ilgili. Biz konuşup konuşup bitiremiyoruz ama bugün bitirmek <gülüyor> durumundayız. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz çok bize teşekkür katıldığın ederim. için, verdiğin bilgiler için. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle Elif. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler. Bu günlükte de sona geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi.